Evet değerli kardeşler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine başlarken bu hutbeyi i ile başlardı. Bu hutbeyi i hacede Nebi aleyhissalatü vesselam belli hususlara, belli konulara vurgu yapıyor, öne çıkartıyor. Bunlardan bir tanesi de takva. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin az önce okumuş olduğumuz ondan nakle olan rivayet olunan hutbe-i hacesinde Yüce Allah'ın takvalı olmakla ilgili takvayı emrettiği ayetleri bize zikrederek sürekli takvalı olmanın ne kadar önemli bir husus olduğunu bizlere bu girişinde, bu giriş gihanda beyan ediyor. <gülüyor> Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla sakının, takvalı olun. Çünkü öyle bir Zamanda yaşıyoruz ki öyle bir dönemde yaşıyoruz ki geçmişe göre belki de daha çok bu öğütte ihtiyacımız var takva olma öğütüne. Fatazuwdu <fete zavvedu> Allah Teala diye Fatazuwdu <zavvedu> azık edinin, azık edinin. Fina khair azzadi takva. Edinilecek en güzel azık, en hayırlı azık nedir? Takva azıdır. Yani yemekten önce bile, giymekten önce bile takva geliyor arkadaşlar. Bu sebeple Her gün insanın kendisine, çevresindekine de gereken en büyük hususlardan bir tanesi de takva hususu, takva meselesi. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmalarına, sohbetlerine, derslerine, vaazlarına vahiy tebliğ etmesine ne yapardı? Bu takva hususuyla başlardı. Biliyorsunuz çarşamba günleri İmam Bukhari'nin sahihini okuyoruz. İmam Bukhari deyince bunun bu alimin kim olduğunu herkes bilmekte. Neydi İmam Bukhari'nin adı? Evet. Muhammed i̇bn İsmail. Babasının adı İsmail. Muhammed i̇bn İsmail. Yani İmam Bukhari'yi tanımayan yok. Hatta bugün az önce Fatih abi de anlattı. Sıkışan Bukhari diye atabiliyor. Yani yalancılığına Bu bakımdan buhari ortak etmeye çalışıyor. Öyle bir zamanda yaşıyoruz. O kadar tanınan bir alim İmam Muhayri rahimahullah. Buraya gelmeden önce, derse gelmeden önce Fatih abimizin yanına uğradım. Bir tane adam orada dükkana bereket nasıl gelir? Dükkanda bereket nasıl olurla ilgili kağıda bir şeyler yazıyordu. Sonuna kadar dinledim, müdahale etmedim. Takip edin, şeyini bitirsin. Reçeteyi yazsın, bitirsin. Reçetenin sonuna gelsin. İşte 7 tane dedi darı alacaksın. Bu odayı darı. Onlara dedi 9900 küsur tane ya da 900 küsur tane Zafettah okuyacaksın. Ondan sonra dedi bunları dedi ne yapacaksın? Kağıda mı atacaksın? Bir şey yapacaksın dedi. Şey, e, bir, kesen ha, he, bir kesenin içine koyacaksın. dedi, bir kesenin içine koyacaksın dedi. Dük dükkanın girişine koyacaksın dedi. Aleykümselam ve rahmetullahi ve Sözünü bitirdi. Dedim ki o zata. Dedim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmış mı? Dedik, yapmış. Dedim, nerede yazıyor bu? Dedi ki, Buhari'de. <gülüyor> Tabii yani, güler misin, ağlar mısın? Yani toplum öyle bir hale gelmiş ki, bakın arkadaşlar, yani yalancılık. Tabii yani, Allah Resulü Aleyhisselam'ın adına yalan söyleyen adam, Buhari'ye hayla ediyen yalan söyler. Zor değil yani, Buhari'ye. Yalan söylemek. Dedim, Buhari'nin hangi bölümünde, neresinde yazıyor? Ondan sonra tabi olaya Fatih abi de müdahale etti. Hemen adam konuyu nereye çekmeye çalıştı? Ya Fettah demekte, de, ya Allah demekte de. ne gibi kötülük olabilir ki, ne zararı var? İşte bakış açısı bu olduğu zaman insanlar yanılıyorlar. Onun için siz insanlarla konuşurken sürekli Allah bunu buyurmuş mu? allah -u Teala kitabında, Kur'an-ı Kerim'de bunu zikretmiş mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylemiş mi? Hadislerde beyan etmiş, açıklamış mı? Sayı hadislerde. Açıkladıysa nerede diye sormak lazım. İnsanlara sürekli bunu söylemek lazım. İşte İmam bu de ne yapıyor? Bazen böyle nasibini bu cahillerden alabiliyor. Yani bu bana başka bir şeyi hatırlattı. Bir gün bir yerde oturuyoruz. Birileriyle bir şeyler konuşuyoruz. Mesela Cevşen meselesine geldi. Cevşen bu Nur Cemaatindekilerin okuduğu dua kitabı. Ondan sonra onunla alakalı soru sordular. Ben de cevap verdim. Bunun sahih sünnette yeri olmadığı, bilakis e, Şiilerden e, bu tarafa geçtiği ile alakalı gereken şeyleri söyledim, aktardım. Yan masada oturan ilahiyat öğrencilerinden bir öğrenci. Hemen bizim masamıza tabiri caizse atladı. E, çünkü bu tür insanlarda şöyle bir psikoloji var. Yani Biz biliyoruz, bizim dışımızdaki insanlar bilmiyorlar bunu. ondan sonra. O bugünkü dükkandaki o Buhari de deyince zannetti ki yani Buhari sadece Buhari işte yani. Halbuki biz yani Buhariyle oturup kalkıyoruz değil mi? Yani Buhari okuyoruz. Buhari'nin kim olduğunu, ne olduğunu biliyoruz yani. Hemen hemen içindeki hadisleri de biliyoruz. Var mı, yok mu? O hadis Buhari'de mi, değil mi? Değil mi? Bu insanlarla genelde bu psikoloji var. İnsanların cahil olduklarını gördüklerinde ne yapıyorlar? Sıkıştıklarında hemen sallayabiliyorlar. Hemen atabiliyorlar. Yalan söyleyebiliyorlar. karşıdakinin de verecek bir cevabı yok yani. Buhari'de dedikten sonra bilmeyen bir insansan ne dersin? Ha öyle mi? Tamam o zaman dersin. Dedi geldi bizim masamıza dedi ki ya sen dedi cevşen yok diyorsun ama dedi bu dedi Buhari'de aynı olayı yaşam, yaşadım. Bundan yaklaşık olarak 6 sene önce. Yer farklı, kişiler farklı. Ama yaşanan olay aynı yani. Zihniyet aynı. Zihniyet aynı. Allah'tan korkmuyor bütün insanlar. Dedim Buhari'de mi? Dedim, Buhari'de olmadığına dair dedim, yemin edebilirim. İddiaya da girebilirim. İlim için iddiaya girmek caizdir. O zaman dedi, Kutubu Sitte'de bu. Aynen bu ifadevende. <gülüyor> dedim ki, Kutubu Sitte'de de değil. O dedim, Kutubu Sitte'de de yok yani. Bunu bil dedim yani. Kutubu Sitte'de de değil. Bunun için dedim, sen iddiaya girebilirim. O zaman dedi, İhya de Gazali'nin İhya Ulümüddin'de dedi. dedim yani onu tam bilmiyorum ama dedim yani uzak dedim yani. Onda da olacağını zannetmiyorum ama dedim biliyorsun İhya Ulumettin Gazaheli'nin kitabı yani hadis otoriterleri tarafından El Iraki, tarafından Hafız El Iraki tarafından tetkik edilmiş. içinde birçok zayıf hadisler, uydurma hadisler olan bir kitap yani. Ondan sonra dedim senden madem böyle bir giriş yaptın, müdahale ettin Emeğiyle adresimi sana veriyorum dedim. Bana hocalarında mı sorarsın? Kime sorarsan sor. Bunun kaynağını yani cevşenin kaynağını gönder. Dedim. Tabi, aradan 15-20 gün geçti. Ortada kaynak yok. Bir şey yok. Mersem çocuk aynı zamanda hem öğrencilik yapıyormuş hem de doğal sabunlar pazarlıyormuş. En son sabun reklamı gönderdi bana. Yani <gülüyor> Cevşenle alakalı hala bir şey gelmedi. Bu sebeple yani avam, toplum dikkat etmesi gerekiyor. Yalancılar çok. Yani insanlar Allah'ın adına yalan söylemiş. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adına yalan söylemiş. Alimler adına neden yalan söylemesinler ki? Allah adına yalan söylemekten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adına yalan söylemekten korkmayan bir adam sıkıştı zaman Buhari diye atar yani. Bir problem yok. Ama bugün hiç beklemiyordum. Yani. Hazırlıksızdım. Fatih abiye selam vermeye girdim dükkana. Orada baktım ki anlatıyor. 6 tane sündür diyor. Darı diyor. altı tane diyor, buğday diyor, onları kağıda saracaksın efendim. Hani ben şunu bekliyordum, yani bilmiyorum bir sorayım demesini bekliyordum deyince. Bunun kaynağı nedir? Nerede geçiyor? Direkt ne dedi? Bu dedi, Buhari'de geçiyor. İşte İmam Buhari böyle meşhur bir alim. Herkes sarıyor yani. Ama kitabındaki hadisleri ne kadar insan okuyor, ne kadar insan biliyor, ne kadar insan fıkh ediyor, anlıyor. Tabi orası ayrı bir husus ayrı bir konu. Bizler de bu kitabın Sahih İmam Bukhari'nin Sahih adlı kitabının en önemli bablarından bir babını okuyoruz sizlerle. Kitabul İyatisami bil Kitabı ve Sünne. Kitapla Sünnete sarılmak, Kitapla Sünnete bağlılık bölümüne okuyoruz. İmam Bukhari rahimahullah bunu Sahih adlı kitabının en son bölümüne yerleştirmiş. Yani bu babtan sonra Kitabul İyatisam kitabından sonra bölümünden sonra Kitab-ı Tevhid geliyor. Ondan sonraki şey bitiyor. Buhari bitiyor. Hatta bazı alimler diyor ki Kitab-ı Tevhid ile bu Kitab-ül tek bir kitap. Yani tek bir bölüm. Önemine binaen İmam Buhari ne yapmış? Kitabını bununla sonlandırmış. Kur'an ve sünnete sarılma. Bağlanma. Zaman geçtikçe nübüvvet asrından uzaklaştıkça kitap ve sünnete sarılmanın önemini bir o kadar daha çok anlıyorsunuz arkadaşlar. İnanın her geçen gün insanların bu dinin özünden, Kur'an'dan ve sünnetten ne kadar çok uzaklaştığını daha çok görüyorsunuz. Hani adam geçen caminin e, yemekhanesinde akika ile alakalı, akika yemeği var. Birisinin çocuğu olmuş, kurban kesmiş. Masada yemek yiyoruz. Ben de akikanın önemine dair bir şeyler anlattım, bahsettim. Hatta dedim ki, yani alimlerden bazıları diyorlar ki insanın parası yoksa eğer o an Akika kesemiyorsa, borç alıp daha sonradan ödeyebilecek imkanı varsa borç alıp Akika'yı keser, çocuğuna kurban keser diyen rivayetler var Rahmet Yani bu kadar güçlü bir emir Akika. Onun için bazı ilim farz görüyor biliyorsunuz. Çocuk doğduğu zaman erkeğe iki kıza bir tane. Bir tanesi diyor böyle şey mi olur dedi. Kendi kafanıza göre dedi. İslam'ı yorumluyorsunuz. Kur'an'da böyle şeyler yok. Dedim. Hoş geldin aramızda. Dedim sen de yeni düştün herhalde buraya. Dedim sen az önce akşam namazını kıldın. Kur'an-ı Kerim'de var mı? 3 rekat oldu Onu karıştırma diyor. Dedim nasıl yani onu karıştırmalı mı karıştırma? Neyi karıştırmadım yani? Diyor ki sünnetlerden diyor, kafama uyanı alırım. Aynen bu şekilde. İstediğimi alırım diyor. İstediğimi bırakırım diyor. Dedim o senin zevkine göre değil. Turizm işiyle uğraşıyormuş. Dedim sen turizmle ilgili konuş. İslamla konuşmayı bırak. Ama arkadaşlar inanın bu her geçen gün şeytan kancasını birisine atıyor böyle. internet aracılığıyla, televizyon aracılığıyla, şeyler aracılığıyla. Ve insanlar öyle uzak yerlere, öyle büyük fitnelere düşüyorlar ki kimisi Kur'an'ı daha iyi anlamak, Allah'ın kelamını daha iyi tatbik etmek adına, kimisi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak adına, her gün birileri bir yerlere düşüyor, birilerinin ağına düşüyor. Dışarısı çok tehlikeli. Yani Mesela yolculuğa çıkarsın. yolcuğa çıktığın zaman radarın nerede olduğunu bilesin genel olarak. Oralarda dikkat edersin. Ama bugün öyle bir hal almış ki, her bir köşede bir problem, bir sıkıntı, bir radar var yani. Yani tarikatçısı bir köşeye çullanmış. Değil mi? Akılcısı, aklani diyorlar buna. Akılcılar bir kenara çullanmış. Üşüşmüş. Mealciler bir kenara üşüşmüş. Hadis inkarciler başka bir kenara üşüşmüş. Her geçen gün birileri genelde Genellikle de ilimden uzak, ilmin meşakkatine katlanmayı kendilerine ediremeyen, bu iş kolay diyerek sıyrılıp kendine İslam dini hakkında konuşmaya söz sahibi hisseden insanlar bunların anı her geçen gün düşüyor. İnsanın dizinin üzerine oturup ilim öğrenmesi, her gün Kur'an okuması, ezberlemesi, amellerle uğraşması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla alakalı ne yaptı demesi zor bir şey. Kolay olan ne? İnkar et. bana uymadı aklıma uymadı bu bana gelmedi ve işin içinden kurtulsayım evet İmam Bukhari rahimullah bizlere bu bapta bu kitab kitabın bu bölümünde babu ma'yuq rahimine tam din dinde taammuk etmek hadi aşmak qotna zo tartışmak din adına mücadele etmek konuşmak ve golubu fiddin aşırı gitmek Bida, bidatlerde. Hem aşırı giderek hem bidatlerde ne, yap, ne yapmak? Uğraşmak, buna dalmak, bununla e, tammuk etmek. Bunun ne babı? Bunun kerahat. Yani kerahat, İmam Bukhari'in buradaki kerahat kelimesine arkadaşlar? Haram. Yani Arapça'da allah Teala'nın kitabında ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde asıl olan kerih dendiği zaman bunun ne olduğu arkadaşlar? haram oldu. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala "Vela temshi fil ardi marahan." Yer yüzünde ne yapma diyor? Böbürlenerek yürüme. Yer yüzünde böbürlenerek yürüme. Sen diyor ne diyor? Yeri delersin. Ne de diyor? Dağlara ulaşırsın. İşte diyor Allah Teala bu ayetin başında da şey diyor. Daha takvu maaleselek bi ilim. İlmin olan bir şeyin ardına düşme. İlmin olan bir şeyden bahsetme, konuşma. İnne's-sem'a ve'l-basara vel fuada zira kulak, göz ve gönül, kalp kullu ulayek yekanu anhu mes'ule. Bunların her biri sorulacak, sorguya çekilecek, sual altında olacak. Her birinin neyi var? Sorumluluğu var. Sonra Allah Teala diyor, "Allah temşe üzerinde böbürlenerek yürüme. allah Teala'nın bu zikrettiği meselelerin hepsi ne? Yeryüzünde kibirlenmek. İnsanın bilmediği şeyin ardına düşmesi, bilmediği şeylerle konuşması. Bunlar haram mı, mekruh mu? Haram olan şeyler. allah Teala diyor ki, İsra suresinin 38. ayetinde, Kullu zâlike, bunların hepsi kâne seyyî'uhu inda rabbike mekruha. Bunların hepsi Rabbin katında nedir? Mekruhtur. Yani haramdır. Yani mekruh burada İmam Bukhari'nin Mekruh ifadesini alıp da kimse ne diyemez? Dinde bir de çıkarmak. Mekruhtur. yani Haram diyemezseniz. Çünkü İmam Buhari bile demiş? Babu ma yukrahu. Değil mi? Çünkü yakında duyarsınız yani uzak değil. Muska yazıp bunun Buhari'de olduğunu söyleyen adamın biraz daha bilgilisi sana neyle gelebilir? Bak der Buhari'de bak var. Dinde aşırı gitmenin, haddi aşmanın, Ee, ve bidat çıkarmanın kerih olduğu babı. Yani kerahat. Ne demek kerahat? Mekruh ne demek? Mekruh yaptığın zaman günaha girmeyeceğin, terk ettiğin zaman ecir alacağın, sevap alacağın şeyler. Fukahanın tarifi değil mi? Baktı, İmam Bukhari bile mekruh diyor. Siz niye bu kadar bidatlar konusunda şiddetli olabiliyorsunuz diye bir şüphe getirebilirler. Demek ki allah Teala'nın kitabında bile mekruh ifadesi kullu zâlike kâne enda Rabbi. Bunların her biri neydi? Rabbin katında. Bunlar nedir? Evet. Bu baptaki son iki hadise geldik. İmam Bukhari bizlere bu bapta e, dinde aşırı gitmemenin, dinde bize ne veriliyorsa onun yetinmenin önemini anlattı. Önemiyle alakalı hadisler nakletti. Yoksa İmam Bukhari'nin kendine ait bir söz yok burada. Nebi Eman Bukhari haddesana Adem haddesana ibnu ebi ziib haddesana zuhri an sehl ibnu saad es saidi. Bu hadiste sehl ibnu saad es saidi. Başka rivayetlerde geliyor 15 yaşında henüz. Bu hadisti rivayet eden. Biliyorsunuz hadiste bir tahammül var bir eda var. Hadisi aldığın yaş 5 olabilir 6 olabilir 7 olabilir hatırlıyorsan. Ama onu eda etme onu anlatma. Daha farklı bir şey. Yani var sahabeden bir tanesi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ağzına su alıp bana pü suratıma püskürttüğünü ağzıma püskürttüğünü hatırlıyorum diyor. 5 yaşındayken. İnsanlar şeyine göre değişir. Hafızasına göre değişiyor. Kimisi var dün akşam ne yediğini unutur. Kimisi var. Değil mi? Hafıza farklı farklı. Bu sahabede Sehel İbn-i Sa'd Es-Sa'idi İmam Bukhari'nin burada rivayet edeceği olayla alakalı diyor ki 15 yaşında o zamanlar yani cea uveymur uveymurun el aclani bu aclan kabilesi sahabeden uveymur el aclani ile asim ibni adi asim ibni adi radiyallahu anhuya geliyor uveymir radiyallahu anhu asim adi diyor ki babasının amcasının oğlu asim ibni adi kimin uveymirin fakale soruyor diyor ki e raayte raculen ve cede ma'mraatihi diyor ki Bir adam evine gelse, hanımıyla birlikte bir adamı ilişkide görse, zina ederken görse, Allah muhafaza. Bu adam diyor, onu öldürürse eğer, o zina eden adamı öldürürse, siz de diyor, öldürdüğünden dolayı bu katili öldürür müsünüz? Yani kocayı öldürür müsünüz? Salli ya asimu, Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu soruyu diyor benim için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorar mısın? Diyor ki ilim ehli Oveymir el-Ajlani Diyorsunuz sahabeler Masum insanlar değillerdi Yani O çağ olarak Baktığınız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Yanında bulunmuş Kendilerinden sonra gelecek olan insanlara En güzel örnek olan insanlar Ama bunlar hata etmezdi anlamına gelmiyor Değil mi? Şiaların dediği gibi. Onlar bırakın kendi şeylerini. Sahabelerin onu kafir görüyorlar. İmamlarını ne zannediyorlar? Ne iddia ediyorlar, Masum insanlar. Günah, günah yok. Halbuki sahabeler de da Bir beşerdi. Hata ettiler. Ve bu hatalarından dolayı ayetler indi. allah Teala daha sonra gelecek olan nesillere ne yaptı? Böyle bir hata, vuku bulacağı zaman nasıl davranılacaklar? Bunu öğretti yani. Elhamdülillah. Yani bunların hata yaptıkları meselelerdeki hikmetlerden bir tanesi de bu. Ne var? Ortada o hataya düşmüş insanlar var. Ve onlarla ilgili ayetler iniyor. Ve bu ayetler ne yapıyor? Hayatı tanzim ediyor. Hayatı düzenliyor. düzenliyor. Daha sonradan gelen nesiller buna bakarak ne yapıyorlar? Hayatlarını şekillendiriyorlar. Bu Oveymir el-Ajlani hanımı hanımı Da böyle problemler var kadında. Öyle diyelim öyle. Onun için direkt kendisi gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soramıyor. Hatta hanımı da diyorlar ki aynı kabileyden bu Asım İbn Adi'nin e, akrabalarından hanımı. Direkt ne yapıyor? Diyor ki bana Resulullah sallallahu aleyhi ve için git bir sor. Ben katili öldürürsem ben katili öldürürsem zina eden karımla zina eden adam öldürürsen beni de öldürür müsünüz? Tabi ilim ehli bu meseleye şöyle yaklaşıyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri de biliyorsunuz. Nur suresinde diyor ki Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> يَرْمُونَ <gülüyor> Hanımlarına zina töhmetinde, zina suçlamasında bulunanlar. Yani adamın birisi geldi hakime dedi ki hanımımı bir adamla birlikte gördüm. Allah teala diyor ki böyle yapanlar, bolem yokun lehum şu hede, şahitleri de yoksa eğer adam, hanımının zina ettiğini görüyor ama adamın bunu ispat edecek bir şahidi yok. Şimdi hakim, ne yapacak? O adamın sözüne mi inanacak? Yaşo ondan şahit mi talep edecek? Değil mi? Çok önemli bir mesele. Yani İslam hukukunda bu meselenin bir yeri var. Allah Teala diyor ki, إِلَّا enfusuhum Eğer diyor, kendilerinden başka bir şahit yoksa, dört tane şahit getiremiyorsa, فَشَهَادَتُ أَحَدْهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ Hakim adama, kocaya ne yapar dört kere? Yemin ettirir. Dört kere. Allah'ın adını andırarak ne yaptırıyor? Yemin ettiriyor. Adam diyor ki, Allah'a yemin olsun ki ben hanımımı falanca adamla zina ederken. Dört kere. اِنَّهُ لَمِنَ السَّادِق۪ينَ Doğru olduğundan, doğrulardan olduğuna dair yemin ediyor. وَالْخَامِسَتُ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِمْكَانَ مِنَ الْكَادِل۪ينَ Beşinci de Allah Resulü Aleyhisselam lanet okutturuyor. Yani lanet. Hakim lanet okutturuyor. Diyor ki, beşinci yeminde. Eğer ben yalancılardan isem, bu söylediğim suçlamada yalancı Allah'ın laneti diyor, benim üzerime olsun. Beşinci Böyle olunca diyor ki alimler artık bu kocayla bu kadın ne yapıyor birbirinden? Boşanıyor, ayrılıyor bir kere. İlk hüküm bu. Da artık diyorlar ki Şafi'ler diyor ve diğer bazı alimler diyor ebediyen boşanıyor. Yani da artık bu kadınla bu adam bir araya gelemez. Eğer kadın ikrar ederse, kabul ederse diyorlar ki kadına ne olur? Rejim yapılır. Rejim diyor. Öldürülür kadın. Şayet kadın inkar ederse bu sefer kadına gel denir. Ayet. Diyor ki Allah-u Teala وَيَدْرَوْ عَنْهَ الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللّٰهِ Eğer kadın kendinden azabı, recmi, ölümü def etmek istiyorsa, kendini bu azaptan korumak istiyorsa ne yapacaktır? böyle bir şey yok diyorsa. Dört kere yemin edecek o da. Dört kere yemin edecek. اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِب۪ينَ Yalancılardan olduğuna, kimin yalancıları olduğuna? Kocasının yalancılardan olduğuna. Dice ki Allah'a yemin olsun ki bu adam yalancı. Allah'a yemin olsun ki bu adam yalancı. Allah'a yemin olsun ki bu adam yalancı. Allah'a yemin olsun ki bu adam yalancı. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> Beşinci defada da diyecek ki kadın Eğer bu adam sadık olanlardan, doğru olan kimselerden ise Allah'ın gazabı benim üzerime olsun diyecek kadın. Tabi ne oluyor bu şekilde? İş nereye bırakılıyor? Ahirete bırakılıyor. Hiç ahirete bırakılıyor. Adam diyor ki gördüm. Kadın diyor ki Yapma. yalancı yapmadım. Burada buna ne deniyor? Lian. Fıkıh kitaplarında. Hadis El li'an. Lanetleşme. Karı ve koca ne yapıyor arkadaşlar? Lanetleşiyorlar. Bu sebepten dolayı. Ve nikah ne oluyor? Düşüyor. Bazı göre nikah ebediyen düşüyor. Artık bu adamla bu kadın ne yapamaz? Bir, daha, bir, bir araya... Gelemezler. Evlense de kadın. Evlense de kadın. Bitti diyor. Bu Oveymir radıyallahu an Asım ibni Adi'ye geliyor amcaoğluna. Diyor ki şey babasının amcasının oğluna git diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sor. Tabi Cumhur diyor ki şayet adam katili öldürürse katili öldürürse zina eden adamı pardon diyorlar ki ona had uygulanır. had. hadd cezası uygulanır. Çünkü onun hakkı değil. Adam öldürmek. Adam öldürmek kimin hakkı? Hakimin, devletin hakkı. Ama diyorlar, şöyle bir tavsiye gidenler de var. Ama diyorlar ki, bu öldürdüğü adam, öldürdüğü adamın kanı, değersiz bir kan olduğu için. Ne demek değersiz bir kan? Yani öldürülmesi gereken bir adam. Olduğu için diyorlar, Allah katında şey olmaz. Tabii elden evlilik, bahsediyoruz. Yani katil olmaz. Ama insanlar nezdinde hüküm olarak, yargı olarak baktığınızda ne olacak? Bu adam da öldürülecek diyorlar. Cumhur bu görüşte. Dinleyelim arkadaşlar. Fe <fessizlik> tabii bu adam geliyor. Asım İbn Adi radıyallahu anhu bu meseleyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor. Fekرهa'n-nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem el-mesaile ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bu adamın gelip sorduğunu görünce E, diyor ki ilim mehli yani meraktan vuku bulmamış mesele olarak değerlendiriyor. Yani böyle olursa ne olur? Bu dinde nehyolumuş? Ömer i̇bn Hattab'a gelip soru soruyorlar. Diyor ki Ömer bu oldu mu? Hayır diyor. Olunca gel sor diyor. Yani farazi meseleler üreterek ne yapılmaz arkadaşlar? Din. Din adına sor sorulmaz. Ancak talim için, eğitim için soruluyorsa. Mesela seyif secdesini anlatıyorsunuz. Dediniz ki bir adam eee dört bir namazda İsmail abi eee ettehiyatü ikinci rekattaki ilk teşehhütte ilk oturuşta ettehiyatü okumazsa ne olur? Bu da talim var, eğitim var değil mi? Farazi meseleler. Ama kalkıp da şöyle olursa, böyle olursa hiç olmayacak meselelere ne yapmayacaksın? Sormayacaksın. Bu bir ikimiz. Bazı önemli şunu da kereh görüyor. Kim insanlar var ki Şimdi insanlar var ki ne yapıyorlar? Soruları topluyorlar. Falanca alime gidiyor soruyor, sonra gidip falanca alime soruyor, falanca alime soruyor, başka âlime soruyor. Mesele kendisiyle alakalı da değil. Duymuş birisinden, onunla alakalı. O duyduğu kimse kendi meselesini araştırmış, belki fetva almış. Bu da ne yapıyor? Merakından araştırıyor. Bu da hoş bir şey değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip bu soru sorulunca Aleyhisselam hoşlanmıyor bundan. Cevap da vermiyor. فرجع عاصم فاخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل فقال عمر عاصم diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu hoş görmedi böyle bir şey yani reddetti cevap vermedi والله لا اتينا النبي صلى الله عليه وسلم diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e geleceğim ve ben soracağım soruyor Ve caa wa kad anzal Uveymir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Soru soracaktı ki allah Teala ne yaptı? Ayet indirdi. Ayet indirmişti. Bu meseleyle alakalı. İşte onun için görüyoruz ki sahabe öyle değerli insanlar ki yani yaptığı fiile baktığın zaman sahabe olan bir insan zina etmiş olabilir, içki içmiş olabilir. Bir günahtır değil mi? Ama İbn-i Teymi'ye da dediği gibi. Öbür taraftan öyle hasenatları var ki bu sahabelerin hicret gibi o dönemde İslam'a iman etmenin zorluk meşakkatine katlanmak gibi, İslam'ı yaymak gibi bu iyilikler diyor, bu günahlara ne olur? Kefaret olur. Nasıl olmasın ki bizlerden birisinin bile ayağına batan diken günahlara kefaret oluyorken onların bu yolda sarf etmiş oldukları gayret, cühüt değil mi? Olmasın. Kimse kalkıp ne diyemez? Şiiler gibi, Rafiziler gibi Sizin kitaplarınız dahi var. Bakın, sahabeler zina etmişler. içki içenler olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Nasıl olur da bunlardan dini alabilirsiniz diye bir şüphe atabilirler. Ama elhamdülillah, Allah Teala bu dini yapmış? Korumuş, muhafaza etmiş. Sahabelerin böyle hatalara düşmesi bu dinin hikmetlerinden bir tanesi. Yani onlar da etmişler ve ne olmuş? Ayet inmiş. فَقَالَ الْهُقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ ف۪يكُمْ قُرْآنًا Diyor ki Allah Resulullah Aleyhisselam. Allah Teala sizin hakkınızda ne yaptı? Kur'an indirdi. Ayet indirdi. Fedaabihime. Çağırıyor onları. Fetekaddeme. Geldiler. Uveymir ve hanımı. Fetela'anâ. Birbirlerine ne yaptılar? Lanetleştiler. Az önce Nur suresindeki ayetlerde olduğu gibi. Nur suresindeki ayetlerde olduğu gibi. Makale Uveymir. Kezebtu aleyha ya Resulallah in emsektuha. Sefarakahâ. Oymur diyor ki: "Ey Allah'ın रसulu, şayet bu kadını ben hanımım olarak tutarsam, bil ki ben yalan söylemişimdir bu kadına." Yani ben bu kadını ne yapmıyorum? Bırakıyorum. Beraber yaşamam artık." diyor. "Ve <gülüyor> lem sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Bekleyin biraz. Bekleyin. Kadın hamile." Olur da şayet doğurduğu çocuk, kızıl, kısa boylu, diyorlar ki vahra, küçük bir kertenkele hayvan, onun rengi gibi olursa, فَلَا أُوْرَهُ اُلَّا قَدْ Zannımca diyor, gördüğüm kadarıyla diyor, görüyorum ki o veymir yalan söyledi. وَإِنْ جَعَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَعْيَنَا وَذَا الْيَتَيْنِ Şayet diyor gelen çocuk, doğan çocuk, iri yarı bir şey, gözleri iri olarak gelirse فَلَا أَحْسَبُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا Uveymir diyor ne yapmıştır, doğru söylemiştir. Yani a.s. karine olarak, ipucu olarak çocuktan da ne yapmaya çalışıyor? Bir e, hüküm çıkarmaya e, çalışıyor. Ancak buradaki mesele, meselenin e, konusu ne meselelerinin konusu, İmam Bukhari'nin bu hadisi burada zikretmesi. Dinle ne yapmayacaksın? Böyle aşırıya gitmeyeceksin, farazi meseleler, e, seni ilgilendirmeyen meseleleri sormayacaksın. İntubdelekum tesu'kum. Ya eyyuhallezine amenu, la teselu an eşya. Ey iman edenler, o şeylerden sormayın. Yani size bahsedilmeyen, allah Teala'nın sükut ettiği, Resulü'nün sükut ettiği, sizlere beyan etmediği şeyleri sormayın. İntubdelekum Size açıklanırsa Kom, Ne olur? Hoşunuza gitmez. Hatırlayın bir önceki bapta, değil mi? O geliyor soruyor. İnanın dünkü derste onu söyledim arkadaşlar Arapça dersinde. Sorusu olan var mı? Dediğim zaman o kadar komik soru sormaya başlıyor ki insanlar. Velev ki yaşları büyük olsa bile. Adam okulda öğretmen, müdür bir tanesi avukat diyor ki hocam diyor ödevi kitaba mı yazacağız? Deftere mi yazalım? Kaç kere yazalım? Değil mi? Buna Ömer de şahit orada. İnsanlar, sorunuz var mı dediğiniz zaman, açtığınız zaman, şeyi, fırsatı verdiğiniz zaman, soru babını, kısmını saçmalıyorlar. Bu Allah'ın dini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hatırlayın önceki babı. Sorun diyor. Sorun! Adam birisi çıkıp diyor ki, babam kim? Değil yani Niye soruyorsun babanın kim olduğunu ya? Sana söylediniz de belki hoşuna ne yapmayacak? Gitmeyecek. Çünkü konuşan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiyle konuşuyor. Dinde Allah'ın kitabında söylenenleri yapacaksın, yasaklananlardan kaçınacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde emrolunanları, sana getirilenleri yapacaksın. sakındırıldığı şeylerden de kaçınacaksın. Bunun artık ötesine geçmenin bir anlamı yok. Değil mi? Bunun ötesine geçip kurcama, kurcalamaya gerek yok. Evet. Bu babın son hadisi. يقول إمام بخاري حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليس حدثني أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك ابن أوس النصري وكان محمد بن جبير ابن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك فدخلت على مالك فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر ديوك مالك ابن أوس Ömer bin Hattab'ın yanına girmek için evden çıktım. Ömer bin Hattab'ın yanına gidiyordum. Atahu haajib haaj atahu haajibuhu yerfa faqala hel laka fi Osman ve Abdurrahman ve Zubeyr <gülüyor> ve Sa'd Diyor ki Malik anlatıyor olayı. Şahit olduğu bir olay. Malik bin Uwais. Ömer'in huzurunda. Ömer'in kapıcısı gelip diyor dedi ki diyor, Osman bin Affan ve Abdurrahman ve Zubeyr ve Sa'd 4 tanesi bunların 4'ü cennetle müjdelenmiş sahabe. Yanına girmek için izin istiyorlar. İzin veriyor musun? Girsinler mi? Kâlâ <gülüyor> nâm. Evet diyor, gelsinler. Buyurun. Fe dakalû fe sellemû ve Selam verdiler, girdiler, otururlar. Fe kâl halaka fî ve Abbas. Bu dördünün arkasından Ali ve Abbas geliyor. Radiyallahu anhum cem'an. Tabi mesela burada mal meselesi. Ali ve Abbas radıyallahu anhum aralarında bir sıkıntı var. Bu sıkıntı ne sıkıntısı? Mal sıkıntısı. Az önce ifade ettik ya sahabeler masum değil. Hangi malı istiyorlar? Ömer'den radıyallahu anhum, fey. Ne demek fey? Bir ganimet var, bir fey var. Ganimet savaşla elde edilen. Ganimet savaşla elde edilen. Ganimet savaşla, mücadeleyle keserek, kırarak, vurarak elde edilen mal. Fey ise savaşsız. Savaş yapmadan ne yapıyorsun? Malı mülkü elde ediyorsun. Buna fey deniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Benu Nadir kabilesi, Nadiroğulları, Medine. Bunların fey, bunlardan savaşmadan mal elde ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin payına düşen payı aleyhisselam vesselam alıyor. Rivayetlerde geliyor. aleyhisselam ailesine bir yıl yetecek kadar, bir yıl Bir yıllık azığını ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam, Ailesine bırakıyor. Aileler diyor ki bir insan yarının, öbürsü günün diğer günlerin alışverişini yapabilir. Değil mi? Aleyhisselatü Vesselam ailesinin bir yıllık ne yapmış? Azığını koymuş. Tabii azık derken iki çuval, üç çuval belki un yani. Tabii yani yüz deve deniyor buna, bir yıllık. Yüz deve yükü. Bir hanımına yüz deve yükü kadar ne veriliyor? Bir yıllık Yeteceği iaşe. Tabi yani daha fazla, birkaç çuvaldan daha fazla. Ama nedir? Yani ne gerekiyorsa o günün insanına yetecek şeyler. Yani bir birisi de 2-3 aylık şekerini gidip marketten ne yapabilir? Allah bilir. Değil mi? Bunda bir problem yok çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamam. ama açlıktan korkarak, yarından korkarak, değil mi? Bazı insanlar öyle yani marketlere görüyorsun saldırıyorlar. Evde iki paket çay var, üçüncü üçüncü nikdim alıyor çayını. Korkuyor, kuraklık olur, kıtlık olur, bulamayız. Yükseydir, pahalılar. alışkanlık haline geliyor. Diyor ki, Abbas ve Ali ve Abbas da radıyallahu Hanım istiyorlar, izin istiyorlar. Gelsin mi? haber onlara da izin verin. Gelsinler. Abbas diyor ki, radıyallahu anh, Peygamber amcası. Bu diyor Ali ile. Hatta böyle orada diyor ki "Yani bana bu konuda zulme diyor Ali diyor." Tartışmaları var. Aramızda diyor hükmet. Hırgür var aralarında mal konusunda ama bu şey kavgaya dönüşecek. Birbirlerinden buz edecek mesele halinde değil bu bu tartışma. Aynı şey gibi düşünün. Peygamber Aleyhisselamın vesselam'ın kızı Fatıma geliyor Ebu Bekir radıyallahu ne istiyor? Mal istiyor. diyor ki ya bu vallahi diyor Peygamber'in akrabaları bana benim akrabalarımdan daha yakın daha sevimli onları daha çok seviyorum ama Resulullah diyor dedi ki diyor sallallahu aleyhi ve sellem biz diyor Peygamberlerin atmayız la nur miras bırakmazız ma tarak nahus sadaka bıraktığımız şeyler nedir sadakadır yani burada sizin bir şeyiniz yok hakkınız olan e, feyden kalan ganimetler var bunun idaresi de kimde? hakimde, velide o ne yapacak? Sarf edecek. Bir yıllık hanımların şeyi, yiyecekleri. Onun dışında bir şey veremeyiz. Peygamber böyle bir şey bırakmadı. Böyle Fatıma radıyallahu anh kırılıyor. Bu olaya bu hususat. Ali ile Abbas da geliyorlar diyorlar ki bu konuda hükümet. Ey Abbas. Fekal el-ruht Osman ve ashabı ya emir <gülüyor> muminin beynehuma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 Hal تعلمون ان رسول sadaka Allah'ın adını anarak sizleri şahit tutuyorum sizleri soruyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizler la miras bırakmayız ma sadaka bıraktığımız geride bıraktığımız şey sadakadır Hadisi ne peygamberin böyle söylediğine şahit misiniz hepiniz يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال orada bulunan dört kişi diyor ki hep birazdan قال ذلك evet peygamber bunu söyledi şahit is نعم قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر إن الله كان قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم غيره evet diyor Allahu Teala peygamberine bu maldan bu beni alır nadir, nadir oğullarından alınan bu maldan Peygamberine ne yaptı bir pay verdi, bir payı var Peygamberin, değil mi? Allah Taa Kur'an-ı Kerim dediği diyor bunu. Ma afa Allahu ala Rasulhi, değil mi? Minhum, fma auzeftum alahi min khayl, vla rikab, vla kinnallah Yusufu ala men ysha. Sizin diyor fey olarak, ganimet olarak, at koşturmadan, deve koşturmadan aldığınız bu mallar mıkler diyor Allah Teala Allah'ın Rasulüne verdiği mallardır. Orada bir payı var Allah Resulü'nün. Allah Teala diyor Resulü'nün dilediğine musallat eder. Güçlendirir. Onlara hakim kılar. Bakarsın ki savaş olmadan onlardan ne alınır? Ganimet alınır. Sonra bu ayeti okuyor Haşr suresi. Ve kend هذه خالصا لرسول الله sallallahu aleyhi ve sellem. Sümme vallahi ma muhtaza ha dunukum ve lestasir <gülüyor> biha aleykum. Peygamberse ne yapmadı diyor bunu? Kendine Saklamadı, bu Allah'ın ona verdiği bu malı, kendine saklamadı, kendinde korumadı. Fakat ata kumuha ve beste hafif bu parayı size dağıttı, bu malı, bu kâmiyeti size bıraktı verdi. Hatta bak yemin ha mal ve diyor ne yaptı size verdi dağıttı, bu dağıttıklarının dışında da bir miktar kaldı. Ve kendine bir yusallallah ve lezam yunfiku ale ahlî nafqata senatiyim min hadel mal ve bu kalan malı içinden Peygamber diyor ne abardı? ailesinin bir yıllık nafakasını verirdi. Bir yıllık ihtiyaçlarını verirdi. Sımmı yakudu ma bakiye fe ale ma Geri kalanın da vardı. allah Teala'nın dağıtılmasını emrettiği fakirlere, miskinlere, yolda kalmışlara dağıtılırdı, verirdi. Fe amilen sallallahu aleyhi ve sellem ve bizalik hayatahu. Diyor ki Ömer, Peygamber aleyhisselatü vesselam, hayatı boyunca bunu böyle yapmadı mı? Önşüdüküm billahal ta'lemmuna zalik. Allah adına diyor soruyorum size. Böyle yapmadı mı? Kalu <gálû naam> Hepsi diyor ki evet, böyle yaptı. Sonra قال لي علي وعباس انشدكم الله هل Ey Abbas ve Ali size soruyorum. Böyle mi yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Diyorlar ki naam. Evet, böyle yaptı. Diyor ki Ömer radıyallahu anh sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve Allah Teala diyor peygamberini vefat ettirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan ayrıldı. Ve diyor Ebu Bekir geldi. Ve Ebu Bekir dedi ki ene veliyyü rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki ben Rasulullah neyim? Halifesiyim. Ondan sonra gelen halifeyim. Değil mi? Sonra diyor, Ebu Bekir diyor e, bu malı aldı. Peygamberin adına has kılmış malı aldı. Bu Nadiroğullarından gelen malı. Ve o da diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi dağıtmaya başladı. Hanımlarına bir senelik ne yapıyor? mal veriyor. Geri kalanları da fakirlere, miskinlere, yolda kalmışlara dağıtıyor. Soruyor Ömer diyor ki Ali ve Abbas hadise Ebu Bekir'in de böyle yaptığını biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? E, Ebu Bekir iki sene kalıyor hilafette radiyallahu anh. Diyorlar ki Evet Ebu Bekir Ebu ve Ebu Bekir Sonra diyor Allahu Teala Ebubekir'in canını aldı. Ben ise diyor Ebubekir'in neyiyim? Halifesiyim. Yani ben ise Ebubekir'den sonra gelen halifeyim. Ben de diyor ne yaptım? Ebubekir'in bu bana bıraktığı peygamber e ait olan bu malı peygamberin ve Ebubekir'in sallallahu aleyhi ve sellem yönettiği gibi malı yönettim. Doğru mu? Doğru. Sonra diyor, bana geldiniz. Ve diyor, ikiniz aynı anda benimle bu konuda konuştunuz. Yani Ali ve Abbas ne yapmak istiyorlar? Bu malı alıp onlar yönetmek istiyorlar. Yani bunu bize ver, biz de atalım. Fakirlere, miskinlere, peygamber hanımlarına. Çünkü diyor, biz neyiz? Birisi amcası, birisi de kardeşinin oğlu. Kardeşinin oğlu. Damadı olması bir şey değil. Çünkü mirasta, mirasta Akraba. akrabalar, amca asap edeniyor bunlara. Tamam Zikredilen ee, farz hakkı olanların dışında bir de ne var? Ashabeler var. Miras hakkı olan insanlar var. Bunlardan bir tanesi de amca. Bunlardan bir tanesi de amcaoğlu. Diyor ki Ömer, sen diyor geldin ey Abbas kardeşinin oğlunun payını benden istedin. Sen de geldin ey Ali. Benden diyor babanın kardeşinin e, hakkını istedin. Evet. Sen de bana geldi Ali diyor ki hanımının hakkını istedin. Hanımının hakkını benden istedim. Fakultu قلت en şu <gülüyor> tuma Dilerseniz ben size veririm dedim. Ela en aleykumu ahdullah ve misaqahu ta'malan fiha bima amile bi rasulullah sallallahu aleyhi ve bima amile fiha Ebu Bekir ve bima fiha muzu Diyor ki Ömer ben de dedim ki diyor bana eğer ahit verirseniz Söz verirseniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir'in ve onlardan sonra benim yönettiğim gibi yöneteceğinize dair bununla alakalı söz verirseniz ben de size veririm. Siz ne dediniz? diyor Ali ile Abbas'a radıyallahu anhum. Dediniz ki diyor evet biz bunu bu şekilde yapacağız. Bize ver. فَدَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا بِذَٰلِكَ اَنْشُدُكُمَ اللّٰهُ هَلْ دَفَعْتُمَا اِلَيْهِمَا بِذَٰلِكَ Orada bulunan, şahit olan sahabelere soruyor. Diyor ki ben size şahit koşuyorum. Allah'ın adını söyleyin. Ben bunlara bunu verdim mi? Naam. Fakul Ali'nin ve Abbas. Fekale enşudukuma billah. Hel defa'tuma ileykuma bizel kâle naam. Sonra Ali ve Abbas'a dönüp diyor ki Ömer. Size bunu verdim mi bu şekilde? Bu şekilde aldınız mı? Evet. Kale efetel temisâni minni kada'an gayre zâlik. Ben size bunu verdim diyor artık. Bunun dışında diyor benden... Bir hüküm istiyor musunuz? Bunun dışında bir hüküm vermemi istiyor musunuz? Var mı? "Vellezî bi iznî taqûmu semâ'u vel ard, lâ aqdî fîhâ qadâ'en gayra zâlik hattâ Diyor ki Ömer, bu saatten sonra kıyamete kadar kıyamete kadar Allah'ın izniyle diyor, yemin ediyor Allah'ın adına. Yerleri ve gökleri ayakta tutan, yerlerin ve göklerin kendisinin izniyle ancak ayakta durduğu Allah yemin olsun ki ben diyor bu konuda da ne yapmayacağım, hüküm vermeyeceğim. "Fe in 'ajastu Şayet diyor, bu malı mülkü yönetecek, yönetecek bir durumunuz yoksa, idare edemiyorsanız, malı idare etmek de o kadar kolay bir şey değil. Ne yapın diyor, bunu tekrardan bana geri verin, ben de sizin adınıza diyor. bunu ne yapayım, yöneteyim. Ne yapıyor Ömer radıyallahu anh? malı ikisine de veriyor. Yani birini diğerine tercih etmiyor. Burada da ne var, Ömer ibn Hattab radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme has olan fey. Ne demekti fey? Dersin başına söyledik. Savaş Savaşmadan kazanılan, kazanılan, kazanılan malı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine, Ebu yaptığı yönetime, idareye, paranın idaresine ve Ömer'in yaptığı idareye göre alacaksanız veririm diyor. Yani dinde aşırı gitmeyeceksiniz. Bu şartla ancak sünnete uygun bir şekilde bu maranın, bu paranın idaresini ne yaparım diye size veririm. Demek ki dinin her alanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı malın, mülkün idaresinde bile ne olmalı arkadaşlar? Ölçü Kur'an ve sünnet olmalı. Yani İmam Bukhari'nin kitabı İ'tisam'a uygun olarak bu meselede bile insanlar Ali ve Abbas radıyallahu anh'ım neye göre bu mala hükmetmeli? Kitaba ve sünnete sarılarak hükmetmeli. Ömer-i Hattab radıyallahu anh önce kitabı esas alıyor, önce sünneti esas alıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetini. Sonra o sünnete göre amel eden Ebu Bekir'i ve o sünnete göre amel eden kendisinin amelini onlara şart koşarak bu malı ne abi onlara yönetimini veriyor. Yani malın yönetim bile neye göre olacak? Sünnete göre olacak. Siz düşünün ki namazınız, siz düşünün ki orucunuz, siz düşünün ki haccınız Siz düşünün ki zikriniz, her şeyiniz neye göre olmak zorunda? Kur'an ve sünnete göre olmak zorunda. Bu iki kayıtla ne yapacaksınız? İbadetleri kayıt altına alıp sınırlandıracaksınız. Adam birisi kalkıp gelip şöyle diyebilir. allah Teala buyuruyor ki, zikran allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Allah'ı çokça zikredin. E ben de aldım yedi tane, altı tane buğdayı. 990 tane de ne yaptım? Ya Fettah, ya Fettah dedim. Sonra onu poşete koydum. Sonra dükkanın girişini astım. E, sonra ne olacak? Bereket hastası olacak. Bu da Allah'ı çokça anmanın bir şeklidir dese. Hakkı var mı böyle bir şeye? Yok. yok. Değil mi? Hakkı yok. Neden hakkı yok? Ve ma a'takumur rasulü <gülüyor> Resul size neyi getiriyorsa onu alın. Ve ma nehakum anhu fentehu. Neyi ondan kaçının. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizleri böyle bir şey yapmaktan yasaklamış mı? Evet yasaklamış. Nerede yasaklamış? Şu hadisinde. Men ahdasa fi emrina haza ma leysa minhu fehu red. Kim bizim işimiz üzere olmayan bir işi yaparsa, dinimizde olmayan bir şey yaparsa yaptığı red reddolunmuştur. Kabul olmaz. Bu hadis bize neyi gösteriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin bu yaptığın ameli yasaklamış olduğunu gösteriyor. Çünkü diyor ki Allah'ın sert ve selam Aleyhisselatü Vesselam tek tek oturup insanların her gün çıkardığı bidatleri tek tek sayarak bu yasak, bu yasak diyemez değil mi? Öyle bir şey olsaydı kıyamete kadar bitmezdi bu yasaklar. Tek tek bu kelimelerle. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem vahiyle konuştuğu için genel konuşuyor. من احدese fî emrinâ hâdâ birivette men amile amelen leyse aleyhi emruna fehvred. Kim bir iş yapar, bir iş yapar. O yaptığı iş de bizim dinimiz üzere olmazsa, kim o bizim dinimizin ölçüsü? Kur'an ve sünnet. bu diyor red dolunmuştur, bitmiştir. Red delil bu. Derse ki size birisi benim bu yaptığımı yasaklayan bir yasak var mı? Evet var. Abdullah bin Mesud ki hatta deyin ki git Kur'an oku, Kur'an'da var. Kadın ne diyor? Üç kere okudum Kur'anı diyor, böyle bir şey bulamadım diyor. Kadının kaşını almasının yasak olduğunu bulamadım diyor. Üç kere okudum başından sonuna kadar. Abdullah bin Mesud diyor ki okumadım onu diyor ama ata kumar Rasulü de ve mâ nahâkum anhu feltehu. Bu kadar. Hüce Rabbim bizleri Kur'an'la sünnete gerçek manada sarılan insanlardan eylesin. bu insanların birçoğu bu dini havalarına, zevklerine uygun olarak yaşamaya çalışıyorlar. Adama soruyorsun bunu Resulullah yapmış mı sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki evet. Nerede? Diyor ki Buhari'de. Ve ardından da Buhari'de olmadığını söyleyince diyor ki ne zararı var? 960 tane, 990 kaç tane işte fettah diyorsun. Ya fettah diyorsun. Ne zararı var? Bu kar zararı ilişkisi değil. En büyük zarar sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ne yaptın? sünnetine? Muhalefet ettin. Sen dinde olmayan Peygamberimizin yapmadığı bir şeyi yaptın. ihdaz ettin. Bundan dolayı sen bir bidat işliyorsun. Yapmış olduğun amel red olunmuş bir ameldir. Yapmış olduğun bir amel bu amel Red olunmuş bir ameldir. Tabi rivayetler var. Allah Teala bidat sahibinden tövbeini yapmıştır, kaldırmıştır diyor, tövbeyi örtmüştür. Ee, sahabeden de bu konuda mevkuf rivayetler var. Ne demek bidat ehlinden Allah Teala tövbeyi örter, tövbeyi kaldırır? Bidat işleyen bir adam, adama tövbe etmek kolay kolay nasip olmaz. Niye? Çünkü yani içki içen, içki içen bir adam tövbe edebilir. Çünkü içtiği içkinin işlediği günahın günah olduğunu ne yapıyor? Biliyor. Ama adam sabahlara kadar rabıta yapan adam Allah'a yakınlaştığını zannediyor. 7 tane buğday tanesini alıp ya fettah ya fettah diyen adam. Adamın tövbe etmesi çok zor. Çünkü yaptığında ne bekliyor ne umut ediyor? Hayır umut ediyor. Allah katında bir sevap umut ediyor. Bundan dolayı bidat ehlinin tövbe etmesi çok zor arkadaşlar. Sokaktaki sarhoşun, meyhanecinin, değil mi? günahkar insanın tövbe etmesi daha kolay. allah Teala bir gün ne yapabilir? Ellerini açıp dua edip, ya artık beni bu pislikten kurtar diye dua edip bırakabilir. Bidatçı bir adamın, ya Rabbim beni bu pislikten kurtar diye bilmesi çok zor. Ta ki allah Teala ne yaparsa onun kalbine hakkı beyan edip açıklarsa. Bidatlar böyle tehlikeli. Bidatlar bu kadar tehlikeli. Bizlerin de ölçüsü bu olması lazım. İnsanlara sürekli yapmamız lazım? Bunu anlatmamız lazım. Bu sebeple bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her hutbede ne diyor? "Kullu bidatin dalale. Kulle dalaletin finnar. Her bidat her bidat Dalalettir. Her dalalet Ateşledir. ateştedir. Her sapıklık ateştedir. Her sapıklık ateştedir. Yani kulle ifadesi ne demek? Umum. Hepsini kapsar. Yani hasenesi yoktur bu işin. İyisi güzeli yoktur bu işin. Küçüğü yoktur bu işin. Ne zararı var diyerek kimse yaklaşamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu apacık konuşmuş. Evet Yüce Rabbimizleri Kitap ve sünnete sarılan kullarından eylesin. Bir sonraki bab, altıncı bab. Onun önümüzdeki hafta alacağız. Babun ismu men ve muhdisen. Buharı diyor ki bidatçı bir kimseyi koruyan adamın günahı. Yani bidatçı bir kimseyi koruyorsan evini kiraya verdiysen dükkanını onların dergahına kiraya verdiysen gibi evinde sakladıysan, iş yerinde sakladıysan bidatçı bir adamı Destekliyorsan bunları, bunun diyor günahı babı, bunun ne günahı var? Bu hadis, tek bir hadis de ciayet etmiş. Bu hadisi öğreneceğiz. Onların, abone olursa... onların Yani destek olmak, onların gazetelerini, onların yayınlarını, onların yayınlarını, onların yayınlarını yayarsan, destek olursan, onların yayınları basılsın diye yerini kiraya verirsen bunun hepsi bu hadise girebilir ve girer. Çok sakıncalı. Ee, Men ağva muhdisen rivayette geliyor. Ali radıyallahu anh rivayet ediyor. Hadis sahih-i müslimde. Allah diyor lanet etsin. Lanet etsin. Allah'ın laneti olsun. Men ağva muhdisen Kime lanet etsin allah Teala? İva edene. Ne demek? İva eden koruyan. Yaşamasına, yerleşmesine, barındır, barınmasına yardımcı olan, barındırana. Kimi? Muhdisen, bidatçıyı. Bidatçı bir kimseyi barındırana Allah lanet etsin diyor. Adam geldi dedi ki, senin şu dükkanın tam 300 metrekare bizim dergaha çok uygun. Burayı ne yapalım? Biz dergaha çevirelim, insanlar gelsin burada. Tövbe alsınlar. Allah muhafaza. Allah'ın lanetini hak ediyorsun. Belki... Farkında değilsin. Dikkat etmek lazım. Subhanakallahumna bilhamdik. Aşkadu la ilahe illa ente. Astaghfirullah. Tuhbun el el